Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 9. ve son bölüm Yazan Mustafa Koçyiğit, Dramatürk Seyma Fındıklı, Yöneten Mehmet Ege, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Nebi Tam güzel Bu bölümde oynayanlar, Anlatan Özdemir Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu.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 Gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Arkadaşları da teker teker ondan uzaklaşmıştır. Üstelik baba, aynı okulda öğretmen olan Sevgi ile evlenmiştir. Kendine ve kardeşine hep iyi davranmasına rağmen, Sevgi'nin üvey anne olması Aslı'yı rahatsız etmektedir. Nikahtan sonra hep birlikte Sevgi'nin babasının Ayvalık'taki köyüne gider, böylece kendilerini güzel bir tatilin içinde bulurlar. Sevgi burada Aslı'yla iyice yakınlaşır. Bizimle tekne turuna gelmek isteyen varsa buyursun. Teknemiz herkesi açık. Ee, akşam serindiğinde olsaydı gelirdim. Bu sıcakta üstü açık teknede ben ölürüm. Ben de gelemem. Dedeme sözüm var. Onunla parakete yapacağız. Ben bugün karadayım. ...torunuma sözüm var, onunla para yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama baba ben tekne kullanmayı bilmiyorum. Tekneyi sen kullan diyorsan o başka. Ben bir balıkçı kızıyım. Asla öyle bir şey söylemem. Hadi Aslı, sen asla tekneye. Ben halatı çözüp geliyorum. Hadi eyvallah. <gülüyor> Hoşçakalın. Güle güle. Akşamı geç kalmayın, ahtapot güneci yapacak. Merak etme, gecikmeyin. Bu kadar dinlenmek yeter. Tamam mı? Tamam. Ha, hazır ol. 3 deyince dalıyoruz. De tamam mı? Tamam. Ben hazırım. 1 2 3 Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Kırmızı balık nasıl çevremizi sardı değil mi? Evet. Evet çok güzeldi. Ama ben daha çok dipteki güzelliği seviyorum Uçurumları Tepeleri Vadileri Hadi hadi bir daha Dur dur dur biraz nefeslenelim Daha yorulmadın mı? Hayır hayır hadi Neredesin Aslı? Buradayım Harika Anlatmaya başka sözcük bulamıyorum Gerçekten harika Keşke, keşke oksijen tüpümüz olsa da dipte saatlerce kalabilsek Öyle bir günde dalgıç olunmaz Bu sene böyle geçsin söz veriyorum Önümüzdeki yıl sana tüp alacağım Hadi çıkalım artık Yolumuz uzak karanlığa kalmayalım Tamam tamam, tamam. son bir kez daha dalayıp çıkıyorum Hadi Aslı hadi çık artık Hadi hadi Ne oldu neredesin Ah, Babaşım Aslı ah, söylesene ne oldu Başım başım başımı çarptım ah, Kötü ah. çarpmışsın Kanıyor ama telaş etme Şöyle merdiven tarafına gel Çıkmana yardım edeyim dur <gülüyor> hadi, Biraz daha gayret hadi, hadi tamam Aa, Çok acıyor Sakin ol sakin ol Dur başın yaralanmış Ama derin değil Baş altında ecza Aa. dolabı vardır Ve biraz bekle Tamam baba Şimdi kanamayı durdurun, hiç merak etme tamam, dur. Sadece Ah, ah, Çok acıyor, çok acıyor. Az kaldı, az kaldı, Acıdı. şimdi bitiyor. Tamam biraz sık dişini. Daha bitmedi mi? Tamam bitmiş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Al şu harbi esiciyi de Fırtına mı çıkıyor yoksa? Daha değil. Acele edersek yakalanmayız. Ah, ah benim. Benim yüzümden havanın bozulduğunu fark edemedik işte. Ben motoru çalıştırayım. Tamam mı? Sen demir alabilir misin? Alıyorum, alıyorum. Hadi çalış. Çalışmıyor mu? Ne yapacağız? Aslı görüyorsun gayret ediyorum. Aksiliye bak, tam zamanını buldu. Yardım isteyelim. Telefonum. Telefonum nerede? Aksiliye bak. Ben telefonumu bulamıyorum. Hı hı alo, alo, Arif çok kötü, çok... ...fırtınaya yakalandık! He? miyiz? Açıkta! Babam bilir burayı, ba babama ver babama! Ona Arif! Alo, alo! Eyvah, ses gitti gördün mü? Alo, alo, alo! Yok gitti. Yağmur da başladı. Yağmur önemli değil. Sadece rüzgar olmasın. Ben motoru çalıştırmayı uğraşırken, sen de küreklere geç ve teknenin burnunu hep dalgalara karşı tutmaya çalış. Tamam tamam. Dalgalar büyüyor. Oh. Dikkat et. Hay, ah, yapamıyorum. Şu karpolası çalışmıyor. Sen kalk oradan kürekleri bana bırak. Ah, ah, Ama dikkat et, dikkat et, ayağa kalkma. denge Kuvvetleniyor, oh. dalgalar büyüyor. Havada da karardı. Ne yapacağız? Tamam, tamam. Panik yok Aslı. Panik yok. Ah, Bunu unutma. Teknenin içi su dolu işte. Korkma, korkma. <gülüyor> sen, sen ne dersem hiç tartışmadan yapacaksın tamam mı? <gülüyor> tamam. Şu dolabı aç. <gülüyor> babamın, <gülüyor> babamın can yelekleri vardır <gülüyor> mutlaka. Bul onları. <gülüyor> <gülüyor> Acele et. Ha, hadi bulamadın mı? Ha, bir, bir tane buldum. İyice ara. Başka yok mu? Arıyorum. Arıyorum ama yok. Şimdi giy onu. Ama sen. Aslı benimle tartışma. Aha. Giy şunu. Sıkı sıkı bağla. <gülüyor> tamam. Şimdi paletleri bul. Hem kendin <gülüyor> giy hem de bana giy çabuk. <gülüyor> paletleri bulamıyorum. Yok. İyice ara buradadır. Ha buldum. Buldum buldum. Ama iki tane. Başka yok. Demek ki daha Peki tamam tamam giy onları Bunlar senin paletlerin sana giydirmeliyim Benimle tartışma giy onları Affedersin affedersin birini giy Diğerini de bana giydir Çabuk çabuk acele et Ben kürekleri bırakamıyorum ha, Peki peki Bak bir yandan da beni dinle tamam mı Ben yapabildiğim kadar tekneyi yüzdürmeye çalışacağım Bir ters dalga gelirdi alabora olursak Ve birbirimizi kaybedersek Hep su üstünde durmayacağız Çalış. O, tamam. Bak, bak sakın unutma. Aha. Bir yöne doğru yüzme. Hı. Kuvvetini boşuna harcama. Aha. Bütün kuvvetini su yüzünde tut tutmaya çalış. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışacağım. <gülüyor> Birbirimizi kaybetmemeye çalışalım, tamam mı? Ama kaybedersek dediklerimi sakın unutma. Tamam. Ağlama. Kurtulacağız. İkimiz de iyi yüzücüyüz. Hem daha teknemizi kaybetmedik. Cesur ol. Panik yok tamam mı? Tamam. İmdat Parmağını kımıldattı gördün mü? Evet çok şükür kendine geliyor. Duydun mu Arif? Bak bak konuşmaya çalışıyor. Evet duydun mu? Başım başım, başım başım çatlıyor. Kendine geliyor. Ben doktoruna <gülüyor> haber vereyim Başım neredeyim ben? Başım. Buradayım canım. <gülüyor> Yanındayım. Hastanedeyiz. Bizi çok korkuttun ama çok şükür açtın gözlerimi. <gülüyor> Hastaneme. canım çok yanıyor. Ben ben hastan. Sev, sevgi sevgi. Sevgi nerede, nerede? Burada canım şimdi gelir. Sevgi yok, sevgi sevgi. Geldi sevgi yok. Yok yok yok hep benim yüzümde, hep benim. Üzülme yüzümden. hayatım, üzülme. Sevgi burada, sevgi. hastanede. <gülüyor> doktora senin geldiğini. <gülüyor> ah, işte geldi sevgi. Burada bak. <gülüyor> sevgi bu burada. Ve evet canım buradayım, buradayım, yanımdayım. Kendine geldiğini doktora haber vermeye gitmiştim. Birazdan gelecek canım. Canım, elimi tut, oh, yanımdasın. Seni, seni görmek çok güzel, yaşıyorsun. Evet canım, ikimiz de yaşıyoruz. Sana kurtulacağımızı söylemiştim. Öleceğimizi sanıyordum. Peki nasıl kurtulduk? Şimdi kendini yorma, tamam canım. Dinlen sonra anlatırım. Hayır, hayır, hayır, hayır şimdi şimdi. Nasıl kurtulduk? Teknemiz alabora olduktan sonra sana doğru yüzmeye çalıştım. Ama aramıza çok yüksek bir dalga girdi. Sonra seni bir daha göremedim. Fırtına sabaha kadar sürdü. Sana da öğrettiğim gibi nefes kontrolüyle hep su yüzeyinde durmaya çalıştım. Sabah çok zor oldu. Gün ağarmasıyla fırtına da dindi. Sonra balıkçı tekneleri geçmeye başladı. Ancak dördüncüsüne sesimi duyurabildim. Beni nasıl kurtardın? Babanla telefon görüşmemiz kesilince sahil güvenliğe gitmişler. Sahil güvenlik seni sırt üstü baygın olarak bulmuş. Yüz üstü olsam boğulur musun? Karanlıkta, karanlıkta hep senin dediklerin aklıma geldi. Ben su durmaya gayret ettim fırtına azalınca da sırt üstü yatıp dinlenmeye çalıştım ama ama ama çok üşüdüm. O o kadar üşüdüm ki kıpırdayamayacak hale geldim sonra. Sonra çok uykum geldi Son, sonrası yok yok ben A hatırlayamıyorum sonrası boşluk gözümü açtım Ay, buradayım Yirmi saattir baygın yatıyorsun başındaki yara yüzünden çok kan kaybetmesin doktor öyle söyledi <gülüyor> Dur yavrum kolunu öyle kaldırmaz serum takılı Benim yüzümden başınıza neler geldi Benim kendini yüzümden... suçlama yaşıyoruz ya ona bak <gülüyor> <gülüyor> Tek can yeleği vardı Bunu giydirdin <gülüyor> Sevgi Sevgi sana sarılmak istiyorum Canım benim <gülüyor> ah Canım ben de sana sarılmak istiyorum Baba. Ah. Baba. Bir de ne oldu biliyor musun <gülüyor> Çok komikti Arıyordu. Aslı, çabuk giy şu paletleri diye. Ben, ben tek aya, iki paletin ne yapayım? Sonra o da anladı. <gülüyor> Affedersin diye paleti Tekin'i de kendisine giydirmemi istedi. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Geçti artık, geçti, geçti canım. Sevgi, yaptıklarını. Asla unutmayacağım Seni seviyorum Ben de seni seviyorum Yaptıklarım fedakarlık değil daha, daha fazla bir şey Benim için hayatını hiçe saydın Abartma Aslı Ben her insanın yapması gereken neyse onu yaptım Biz büyüklerimizden böyle gördük Babam da benim için hayatını tehlikeye atmıştır O, o, o yapabilir Çünkü senin öz baban Yani ben ve anneyim Hayır hayır şey ben Ben öyle demek istemedim Aslı Sana önemli bir şey söyleyeceğim Arif sen de iyi dinle Önemli olan özlük Üveylik değildir Önemli olan insan olmaktır Madem ki biz artık bir aileyiz Size bir aile sırrı vereceğim Şu karşında duran ve Senin dede benim de baba dediğim adam var ya, işte o benim öz babam değil. Annem bu güzel adamla evlendiğinde ben dört yaşındaydım. Bir yıl sonra annem hastalanıp ölünce, bu adam bana hem annelik hem de babalık yaptı. Balık satarak, yumurta satarak beni Ayvalık'ta Ankara'da okuttu. Hayatını bana adadı. Kim bu adamın öz babam olmadığını söyleyebilir? Hadi çıkalım çıkalım. Hastanın başında bu kadar kalırma. Evet doktor neredeyse gelir. Çıkalım Sen gitme. B biraz daha kal. Ben mi? Hayır. Sevgi. Beni yeniden dünyaya getiren. Bana yaşama sevinci veren şu kadın. Annem. Bana annem mi dedin? Kızım. Sevmekten korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun dokuzuncu ve son bölümü. 2004 yılında yapılan radyo oyunu yarışmasında çocuk bahçesi dalında mansiyon kazanan oyunu sundur.